Sağduyumuz ortada geçerli bir sebep yokken hayvanlara herhangi bir ölçüde acı çektirmeyi meşrulaştıramayacağımızı ve zevkin de geçerli bir sebep teşkil etmediğini söylüyor. Yiyecek için kullanılan hayvanların epey bir acı çekseler de dövüştürülen köpekler kadar acı çekmediğini söylemek, Yiyecek için kullanılan hayvanların en iyi koşullarda ve en tırnak içinde insani şartlarda bile çok fazla acı çektiği gerçeğini es geçiyor. Michael Wick'in dövüştürdüğü köpeklerin yediğimiz hayvanlardan daha az çektiğini tespit etmiş olsaydık, köpek dövüşlerinin ahlaki açıdan idare edilebilir olduğunu düşünecek miydik? Hayır. Ayrıca kimin hangi şartta ne kadar acı çektiğinin kesin olarak ölçülebileceği fikrini reddettiğimizi de belirtmemiz gerekiyor. İneklerin çektiği acı, balıklarınkine nazaran daha mı ağır? Aynı türden bireyler hakkında konuşurken bile bu sorunun ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Aynı hastalıktan mustarip iki insandan hangisinin daha çok acı çektiğini sormanın bir anlamı var mı? Bu soruyu manalı bulacak biri olabilir mi? Kendi türümüzün üyeleri söz konusu olduğunda dahi fiziksel acı veya ıstırap ya da manevi hasarla ilgili anlamlı değerlendirmeler yapamıyoruz. Mesele başka bir tür olduğunda bu soruyu sormak zaten imkansız olan bir şeyi daha da imkansız hale getiriyor. İnekler de bizim gibi memeli olduğundan ineklerin acı çektiğini belki daha iyi anlıyor olabiliriz. Bir memelinin çektiği acıyı mesela bir kuşun ya da balığın çektiği acıdan daha kolay anlayabiliriz. Fakat bu Kuşların ve balıkların daha az acı çektiği anlamına gelmiyor. Kuşların ve balıkların farklı biçimde acı çektiği anlamına geliyor. Ama dediğimiz gibi bu zaten konu dışı. Hayvanlara gereksiz yere acı çektirmememiz gerektiği fikri sadece bizimkine benzeyen acıları kapsamıyor. Mesele şu ahlaki kuralı kabul etmek. Hayvanlar eşya değildir. Ahlaki açıdan bir değerleri vardır ve eğer onlara zarar vereceksek bunu gerekçelendirmemiz gerekir. Ve bir hayvanın diğer hayvandan daha az zarar gördüğünü söylemek daha az zarar görene verilen zararı kabul edilebilir kılmaz. 10 birim acı vermek 5 birim acı vermekten elbette daha kötüdür. Fakat İkisini de gerekçelendirmemiz gerekir. Aslında bir birim acı vermeyi bile gerekçelendirmemiz gerekir. Ve zevkin hayvanları acı ve ölüme maruz bırakmak için yeterli bir gerekçe olmadığında hemfikiriz. Bunu yapmak için bir zorunluluk, bir gereklilik olmalı.